Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Evet, yarakkanları falan hepsini okumaya çalışıyoruz fakat Bizi dün de Yeni Yaşam gazetesinde sizinle yapılmış bir geniş çapla mülakat gördük. Bizi yeni enfeksiyon hastalıkları da bekliyor demişsiniz. Nedir son durum? Neler konuşabiliriz? Evet, e, isterseniz e, bugün bir e, farklı, farklı konuya demeyeyim de e, sadece sağlık çalışanlarının durumu ile ilgili e, bazı yayınlardan e, bilgiler aktarmaya çalışayım. Çünkü, Lütfen. E, Dün de siz de biliyorsunuz dün sağlık çalışanları hani onları destek için saat 21'de işte insanlar ışıklarını açıp kapadılar, alkışladılar. Böyle bir destek verildi sağlık çalışanlarına. Şimdi İngiltere'den takım haberler var tabii onların hepsi açıkçası hiç abartmadan kahramanca özveriyle çalışan bir meslek grubu oldular bu aşamada. E ee, ilginç haberler vardı dünkü yayınlarda British Medical Journal'da çıktı bu haberler. Garrett e, Jakobczyk e, yayınlamış o ve ekibi. Bir kere İngiltere'de ameliyathanelerde acil olmayan ameliyatların tamamı 3 ay ertelendi. 3 ay benim için üç ay evet. evet. Ee, ama benim için daha da ilginç olanı e, yine aynı dergide aynı ekibin yaptığı bir e, çalışma sonuçlarıydı bu ya da haberi. Ee, i̇lginç bir şekilde Son sınıf tıp fakülteli Öğrencileri örneğin Haziran sonu mezun olacaklar Bunların süratle nisan sonuna kadar Mezun edilmesi için Hızlandırılmış eğitim ve Sınav sistemine geçti İngiltere Amaçları yaz aylarına, yaz aylarında yaşanacakları, öngördükleri yaşanacak şeyler için o tıp fakültesi öğrencilerini mezun edip genç hekimler olarak devreye sokmak. İspanya'da yani, da benzer bir e, karar alınmıştı ama onlar mezun etmek değil, 4. sınıf tıp fakültesi öğrencilerine hazır olun, her an desteği asistan olarak görevlendirebilirsiniz diye bir karar çıkalım. Evet, çıkardım. yani tıp fakültesi özellikle son sınıflardan öğrencileri bu şekilde e, çekip kullanabiliyorlar, belki yardım için kullanabiliyorlar ama... İngiltere'nin yaptığı yani diplomasını verecek hmm. ve kim olarak çalıştıracak. İlginç e, bu gelişme. E, tabii e, İngiltere'den e, farklı örnekler var. Dün, siz de bahsettiğiniz galiba Neil Ferguson ve evet. çalışması bu matematik model. Bu arada e, bugünkü haberlere göre kendisi de e, pozitif çıkmış testlerde Öyle mi? Ha, evet, şey. ee, İngiltere modelinde, o çalışmanın bir kısmında e, İngiltere'de gerçekleştirildi. Elizabeth Maharser'e arkadaşları yayınladılar, Tıkışmalık Alışanalı'da. E, sosyal mesafe uygulanmasına geçildiği, davranış değişikliğinin gerekliliği vurgulanan bir makale. Eğer bunlar olmazsa sadece İngiltere için 260 bin e, insanın hayatını yitireceğini hesaplıyorlar o çalışmasının devamı da ve bütün bunlar e, e, karamsar bir tablo ama e, ileriye dönük matematik modeller ama şu an olup bitene bakarsak Lancet'te Remuzzi, Andrea ve arkadaşlarının İtalya'da yaptıkları bir çalışma hastaların yüzde onu yoğun bakım gerektiriyor bu ivme devam ederse İtalya'da bir haftaya olgu sayısı 30 binlere ulaştığında bizim bütün İtalya e, topraklarında 2500 kadar yoğun bakım yatağı gerekecek. Bu kadar yatağımız bizim yok. Bunu nasıl teminleyeceksiniz diye bu tartışılmakta. Yani e, gittikçe sağlık e, sisteminin hangi ülke olursa olsun tüm ülkelerde hem çalışanlar açısından hem araç gereç ve kullanılan malzeme açısından dar boğaza girmek üzere oldu ve o aşamaya geldiğini biliyoruz. Biz biliyorduk zaten önce izolasyon daha sonra bu sosyal mesafe Kalabalığa çıkmamak, evde kapanmak, işte çeşitli sinemaların, kafelerin, lokantaların, spor aktivitelerinin kapatılması, durdurulması bu aşamalardan geçtik. Üçüncü evrede olacak olan en önemli olayın sağlık sisteminin gittikçe kitlenmeye başlanması diye tanımlanıyordu. Bu, bu, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi planlarında da vardır. Bu sadece koronavirüs için değil, insanın içinde. Oraya doğru gidiliyor. Anladım. İngiltere ve İtalya'dan gelen haberler. Bu evet. arada, pardon. Buyur. Evet, yani pardon. şey bu alkışlama e, olayı aslında açık radyoda e, saat tam dokuzda bir alkış e, sesi e, yayınlanarak e, biz de katıldık buna. Sağlık evet. çalışanları evet. toplumun en zorlu işini yapmaktalar şu anda doğrusu. Evet, bu arada dün Fransa'da Aile kimleri Derneği Başkanı Doktor Jean-Paul Amon'la bir röportaj vardı. Kendisi dikkati çekip işte özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerini yöneten hekim grubunun dernek başkanı onlar röportajlar ne yapıyor ancak dün bağlandığı zaman radyoları Fransa'da kendisinin de pozitif olduğunun anlaşıldığını söyledi. Bir diyabetik hastayı evine gitmiş muayene ederken bir şeker hastasını hasta yüzüne doğru öksürmüş o da ne yaptınız peki dedi dediler. Ya o sıraya o, o ana kadar çantamda taşıdığım maskeyi çıkarttım ve taktım dedi yani. Kendisi de itiraf ediyor. Neyse buradan hareketle e, böyle enfekte olmuş ama e, Fransız hükümeti ve e, yetkililerine, Sağlık Bakanlığı yetkililerine çok tepkiliydi. E, maske dağıtımı konusunda Fransa çok e, geri kaldı. Çünkü e, kısa bir süre önce e, Sağlık Bakanlığı'nda bu maskeleri ayrılan bütçe kısıtlamaya gidilmiş e, ve daha sonra dışarıya satılmış eldeki maskeleri e, ve hesap soruyordu. E, Fransa'da e, Europa'nın e, radyosunun yaptığı bir e, kamuoya a, araştırması var. E, buna göre Fransızların %69'u gelecek günlerin daha kötü olacağını, özellikle ekonomik boğazı e, bütün ailelerin, toplumun yaşayacağından e, bahsediyorlardı. E, böyle bir e, anket sonucu vardı. Evet, çok yani bunu 10 dakikalık ayrılmış programımızda konuşmamız tabii çok zor ama önümüzdeki programlarda hem sizinle hem de çeşitli biz kendi haber programlarımızda falan da konuşabiliriz. Yani bu koronavirüs salgınının, COVID-19'un kapitalizmi, şimdiye kadar asla e, yapamadığı kadar net bir biçimde açığa çıkar bu çalışma biçimini e, diye ortaya koyan e, yazılar, filmler, e, belgeseller ve konuşmalar var. Bir tanesi bunların Double D News diye bir Double Down News pardon diye bir <gülüyor> bağımsız haber e, sitesi var yeni. Ee, orada Kevin Ovenden diye bir e, gazeteci ve yazar son derece ilginç 40 dakikalık bir e, e, video yayınladı e, yani toplumumuzun her ya, bir ayrı en ayrı köşesine kadar ko koronavirüsü bir ışık tutuyor ve insanlığın en iyi taraflarıyla kapitalizmin en feci yanlarını bir arada görmek ve büyük bir dayanışmayla ancak aşabiliriz diyen çok ilginç bir şey vardır. Demokratin adı da aynı şekilde yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz yazar, aktivist Intercept yazarı aynı zamanda aktivisti Naomi Klein'da dönüşümsel bir değişi, değişime yani dönüşüm büyük bir, devrimci bir dönüşüme de yol açabilecek bir katalizör olacağını söylüyor. E, şok doktrini uyarınca. Yani hayati bir şey olduğunu, insanların bu tarz bir dönüşüm e, sel, e, de, değişme için çalışmalarını sadece mevcut krizin en kötü etkilerini değil, aynı zamanda toplumu daha düzgün, eşitlikçi bir yola çekebilmek için diye çok sayıda şey var. Böyle onlara da haber yani bunları da söylemek istedim. Peki e, belki vaktimiz kalmadı ama isterseniz hafta başı, pazartesi günü ilk programda testler konusunu ele alalım bir parça. Çünkü o konuda çok spekülasyon ve yanlış de dolaşmakta. E, testleri de isterseniz hafta başına bırakalım. Evet. Testler oldu. konusu da e, Türkiye'de de dahil olmak üzere epey yerde tartışılıyor anlayabildiğim kadarıyla. Bir de siz bir yerde de en çok yoksulları vurduğunu da söylemiştiniz. İsterseniz o bir iki kelimeyle de ondan bahsedip kapatalım. Yani bu yoksulluk, yaşam koşulları elbette birçok enfeksiyon hastalığı olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonunda da o kesimin daha fazla etkilenmesine yol açmakta. Bırakın beslenmeyi ya da günlük yaşamdaki güçlüklerini Hani izolasyonlarından bilgi edinmeye kadar birçok açıda e, yoksulların çok daha fazla hedef haline geldiği bu e, yansılmaz bir gerçek daha kalabalık daha bir arada yaşamadan fikrinde o kadar fazla faktör etkiliyor ki o kesimin e, enfeksiyona daha çok maruz kalmasına e, bu sadece ülkemiz için değil e, birçok ülke için hani gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke için söz konusu olan bir olumsuz tablo. Buna, hani, bu neoliberal politikalar ve enfeksiyon hastalıkları ilişkisini ayrı bir programda da bu konuyu ele alalım isterseniz. Yani Tanı, alalım, -tanı evet. ve bu konu evet. Bunları yapalım haftaya. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri